Kürtçe peri basarları. Talihli Çizmeler General şehirdeki en büyük ve en güzel eve sahipmiş. Bu yüzden bir eğlence düzenlediğinde herkes gelirmiş. Aa, tabii ki hayır. Kral Hans dönemi tarihin en büyük dönemiydi. O zamanlar herkes huzurlu ve basit bir hayat yaşardı. İnsanlar bugün birbirlerini umursamıyorlar. Ben size katılmıyorum. Çevremiz gelişmeye ve büyümeye devam etmelidir. Ayrıca günümüz insanı umursuyor. Bakın, parti için bir sürü konuk geldi. Onlar beni umursuyorlar. Danışman, hiç kimsenin ev sahibini umursamadığını biliyormuş. Ama herkes gittikten sonra, generalin bu büyük evde yine yalnız kalacağını bilmiyormuş. Aaa! Evet, şu anda meşguller ama buraya benim için geldiklerine eminim. Yemek için burada değiller. <gülüyor> ee, evet, tabii ki. E, ee, efendim, maalesef hiç bardağımız kalmadı. Bardağımız mı kalmadı? Ne demek istiyorsun sen? E, ee, diyorum ki konuklar için hiç bardağımız kalmadı. Aa. ne dediğini biliyorum. E ee, ama siz dediniz ki... Anladık. Depo odasındaki yeni bardakları getir o zaman. Ee, evet efendim. Emredersiniz. Depo odası evin en karanlık odasıymış. İstenmeyen şeyler burada tutulurmuş. Ama generalin evinin depo odasında o gece başka bir şey daha varmış. <gülüyor> Başım döndü. Tabii. Daireler çizerek uçmanın baş döndüreceğini kim bilebilirdi? Aaaa. Aaaa. Aaaa. Ha? Ne oldu sana? Yoksa başın mı ağrıyor? Senin de mi başın fırıl fırıl döndü? Aaaa. Niye sana bebek bakıcılığı yapmak zorunda kalıyorum? Sen? Talih'in yardımcısısın, benim değilsin. Bu resmen haksızlık. Ya çok özür dilerim. Ama biliyorsun Talih tatile çıktı. Ben o dönene kadar onun yerine bakıyorum sadece. Bana şöyle bir şey söylemişti. Talih'in özenle korunması gerekmektedir. Talih'in özenle korunması gerekirmiş... Haberin olmayabilir ama bugün benim doğum günüm. Ee tamam. O zaman bugün ilginç bir şey yapalım. Oh, i̇yi ki söyledin onu. Ben bir şey düşündüm bile. onlar? Ben onları depo odasında daha önce görmedim. Onlar benden insanoğluna bir hediye. Biliyor musun? Onlar sıradan çizmeler değil. Onlar talihli çizmeler. O çizmeleri her kim giyerse bütün dilekleri gerçek olur. Ne dedin? Ne? Ne oldu? İyi bir şey değil mi? Hayır. Bence bu çok, çok kötü bir fikir. Sorundan başka bir şey doğurmaz. Hem de büyük sorunlar. İnsanlar ne istediklerini bilmez. Ne dilediklerine hiç dikkat etmezler. Aaaa, sen çok fazla düşünüyorsun. Bu iyi bir şey olacak göreceksin. Evet göreceğim ama sen de göreceksin. Salondaki konuklar evden ayrılmaya başlamışlar. Ne? Hayır hayır hayır! Onlar senin çizmelerin değil. Baksana! Seninkiler şurada. Ama çizmeler kendi sahiplerini seçermiş. Ha, harika! İşte ben de bundan bahsediyordum. Hiç kimse bu şehri önemsemiyor birbirlerini de. General çok iyi yanılıyordu. Keşke, keşke Kral Hans'ın hükümdar olduğu döneme geri dönebilseydim. Aaa, oh, bu cümleyi hiç söylememesi gerekirdi. Konukların oraya general için değil de sadece eğlence için gittiklerini söylemeliydim kendisine. Aa, ama bu haksızlık, Caddenin yanında bu kadar büyük bir çukur olabilir mi? Ayakkabılarımı temizlemem lazım şimdi. Ha? Kaldırım nereye gitti? Yanlış sokağımı saptım. Bir dakika, yağmur ne zaman dindi? Nereye gittiğini dikkat etsene be adam. Sen, asıl sen dikkat et. Caddenin ortasında at binmemen gerekir senin. Adam mı? Adam mı? Kaç yaşında bu adam? Ne giymiş üstüne öyle? Herhalde maskeli baloya gidiyor. Orada herkes eski insanlar gibi giyinir. Beni çağırmadıkları şu maskeli balo nerede acaba? Üstünde sırf olmadan ne yapıyorsun sen burada? Ee, hepiniz çok iyisiniz ama davet edilmediğim bir maskeli baloya gitmem doğru olmaz. Maskeli ne? Ayrıca savaşla dövüşmek için daveti ihtiyaç mı var? Krallımız tehlike altında. Onu canımız pahasına korumak bizim görevimiz. Zafer bizim olacak! Zafer bizim olacak! Zafer bizim olacak! <gülüyor> ya rollerinizi çok ciddiye aldığınızı söylemek zorundayım. Zamanımızı harcama bizim. Şuna bir zırh verelim. O kadar vaktimiz yok. Bir kılıçla bir kalkan verelim yeter. Evet. Yeah. Yeah. Demi yeah. bu bir hata. Ben bir asker değilim. Galiba... Hücum! Kölmemiş. O zaman zindana atalım onu. O bizim düşmanımızdır. Zindana mı? Hayır, hayır. Ah, uyuyakalmışım. Ne kadar ayıp. Ne koydular yemeklerin içine? Ah, yanılmışım. Bu devir Kral Hans'inkinden daha iyi. Kimse savaş sevmez. Ama artık hiç olmazsa evime gidip rahat yatağımda huzurla uyuyabiliyorum. Kim bıraktı bu çöp torbasını buraya? İyisi mi onu çöpe atayım? Bu çizmeleği kim koydu buraya? Çok tuhaf. Ben onları içeride bırakmıştım. Hı? Madem buraya gelmişler bari ben giyeyim. Ayaklarım üşüyor. Ah, olamaz. Ah, birazcık daha... Lütfen söyleme o cümleyi. Lütfen söyleme o cümleyi. Ah, keşke vücudum şu torbaya yetişecek kadar sılsaydı demirle. Hayır. Ama çok geç kalmışlar. Oh, nasıl oldu bu? Ah, çok zor. Nasıl çıkacağım buradan? Ah, sıkıştım. Ah, ne yapacağım şimdi? Keşke bu çöp torbası hiç olmasaydı. Ne? Nihayet gitti bu torba? Doğru bir şey iste şaşkın. Etrafta bir hayalet mi var? Niye başıma geliyor bu olay? Lütfen bağışlayın beni. O büyülü çöp torbasına hiç dokunmasaydım keşke. Ah! Nihayet! <Gülüyor> ah, ah, ah, ne oluyor? <Gülüyor> Uzak dur benden. Ah, torbada hayalet var. Torbada hayalet var! Periler en kötüsünün artık geçtiğini sandıkları bir anda bekçi koşarak gelmiş. Ne? Ne oldu? Kim bağırdı? Ha? Burada hiç kimse yok. Aa, nasıl bir hayat bu? On dakikalığına mola veriyorum ve biri çığlık atıyor. Oo, bu çizmeler kimin? Ay canına. Çok rahatmış bunlar. Generalin olmalılar eminim. Neyse bu saatte kendisini rahatsız etmeyeyim. Geç oldu. Yarın iade ederim artık. Aa, general olmak büyük bir şans ve onur tabii. Büyük bir ev. Emrinde hizmetliler. Ne güzel bir hayat. Keşke onunla yer değişebilseydim. O benden daha talihli. Aa, ne harika bir hayat. Artık büyük bir evim var. İnsanlar bana saygı duyuyor. Ne istersem yapabilirim. Ne zaman istersem. Lala lala lala. <gülüyor> Hayatımı seviyorum. Bekçi artık dünyanın en mutlu adamıymış. Ama zenginlik insanı ne kadar süre mutlu edebilir? Aa, çok sıkılıyorum ve çok yalnızım. Hayatımın kalanını yalnız geçireceksem bu büyük evin ne faydası var ki bana? Aa, keşke bir arkadaşım olsaydı. Şu bekçi benden çok daha mutlu. Onu bekleyen bir ailesi var. Keşke keşke onunla yer değişebilseydim. O benden çok daha talihli. Aa! Ne tuhaf bir rüya. Uh, sahip olduğum hayata şükrediyorum. Bir saat sonra karımın ve çocuklarımın yanına dönacağım. Ben gerçekten genelden daha şanslıyım. Ooo bir kayan yıldız. Yakından görmek ne güzel olurdu. Keşke vücudumdan çıkıp aya kadar uçabilseydim. Nasıl olurdu acaba? Hi. O, o, o. Neler oluyor? Öldüm mü? Hayır. Nasıl oldu bu? İmdaaaat. Ama bekçiye kim yardım edebilirmiş? Zavallı bekçi uçmuş, uçmuş, uçmuş. Hiç istemediği bir şey dilemiş. Ama talihli çizmeler bunu önemsememiş. Sonunda bekçinin dileği gerçek olmuş. Kendisi artık aydaymış. Neler olduğunu hiç anlayamamış. Bu rüyadan uyanmak için kendine tokat atmış. Dünya dev bir top gibi üstüne doğmuş. Bekçi korkuyormuş ve endişe içindeymiş. Ailesine geri dönebilecek miymiş? Ayda yere yatmış ağlamış. Peki dünyadaki bekçiye ne olmuş? Merhaba. Saat kaç söyleyebilir misiniz? Ne oldu size böyle? Yabancı hemen generale haber vermiş. Bekçiyi yakındaki bir hastaneye yetiştirmişler. Yatağa yatırmışlar. Doktorların kafası karışmış. Bu kadar sağlıklı biri nasıl olur da aniden bu hale gelmiş? Hastamıza birkaç test daha yapmamız gerekiyor. Hastane yatağında niye ayakkabılarıyla yatıyor bu adam? Hemşire lütfen çıkarı şunları. Ah! Oh, ah! Oh. Durun, size yardım edeyim. Ve bekçenin ruhu geri dönmüş. Ha, dünya, dünya! Karım, çocuklarım! Onların yanına dönebilirim. Dünya, benim güzel dünyam. Hiç olmazsa uyandı. Teşekkür ederim doktor, ben gideyim artık. Efendim, sanıyorum bunlar bekçiye ait. Evet, ben kendisine veririm. Aaaa, bıktım artık bu çizmelerden. Bir başkasının dileğini gerçekleştirmeden önce onları geri almamız gerekiyor. Evet, general onları bir ara yere bırakacak. Herkes bakarken geri alamayız. Ee, merhaba, yalnız ve üzgün görünüyorsun. Ne olmuş? Sana ne bundan? Aa, hava soğuk, ayağında ayakkabı yok. Bu rahat ve yumuşak çizmeleri giyip ayaklarını korumak istemez misin? İyi de benim dileklerim kabul edilseydi ne isterdim biliyor musun? Yayacak bir ev ve bana bakacak biri olsun isterdim. Sen sokaklarda tek başına yaşamak nasıldır bilemezsin. Üstündeki giysiler büyük bir evde güzel bir aileyle yaşadığını gösteriyor. Ee, gerçekten büyük bir evde yaşıyorum ama... Tek başımayım. Sıkıntılarını anlıyorum delikanlı. Gelip benimle yaşamak ister misin? Benim bir oğlum yok. Ayrıca güçlü ve ne istediğini bilen bir delikanlıya ihtiyacım var evde. Ne? Sahi mi? <gülüyor> evet, tabii ki. Hadi gel benimle. Peki o çizmeleri giyebilir miyim? Bunlar sana çok büyük gelir. Ben sana yenilerini alırım. Hatta sana yeni giysiler de alacağım, oyuncaklar, şekerler. Şeker sever misin? Evet, hem de çok severim. Aa, gördün mü? Benim çizmelerim gerçekten şans getirdi. Evet, öyle. Giyilmedikleri tek anda hem de kendinle o kadar gurur duyma, bir adamı aya gönderdin. <Gülüyor> İnsanların talihli çizmelere ihtiyacı yoktur. Onların tek ihtiyaçları birbirleridir. <gülüyor>